لا إله إلا kan لا الأسماء. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفار الحمد لم يلد ولم يولد ولم يكن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 Beni yalancı çıkarmayın. Kuzüsün fethi bile sizlerin elinde. Sizler Tevrat'ın ifazesiyle Kuzey'in aslanları olacaksınız. Ve o işgal altındaki topraklar. O işgal altındaki topraklar Allah'ın izniyle.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 İslam'ın kayıp çocuklarını Halid gibi akıllı olmalarına rağmen yanlış ideolojilerin peşinde koşan, yanlış davaların içinde olan, yanlış sevdaların peşinde olan Halidlerin nasıl İslam'a kazandırılacağını bize gösteriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözü Halid'in kulağına gittiği zaman...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 Hendeğe katılmış Hendeğin galibi Müslümanlar olmuştu ama Sıcak bir savaş olmamıştı Umretul Kazan'ın arkasından Hicretin 8. yılı Halit kendisini Sorgulamaya başladı Halit dedi kendi kendine Vakıdi Megazisi'nde anlatıyor bize Ne yaptın Ne ettinse Allah Muhammed'i üstün kıldı Demek ki o korunmakta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 Bu kılıcı sana veriyorum dedi. Efendimiz aldı o kılıcı. Yeniden Halid'e verdi. Hayır dedi Halid. Şimdiye kadar İslam'a karşı kullandığın bu kılıcı şimdiden sonra İslam için kullanacaksın. Allah için kullanacaksın. Kur'an için kullanacaksın. Allah Takbir!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 Resulullah'ın önünde durdum, iman ettim, kılıcımı ona geri verdim, bana tekrardan kılıcımı verdi, hadi Halid dedi cihat meydanlarına, bir çıktım cihat meydanlarına, bir bindim ata, bir el elime aldım kılıcı, bir daha rahlenin başına oturmaya zamanım olmadı. Takmin! Ben...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 Özlediği, beklediği şehadete bir gün olsun savaş meydanlarında ulaşmayacaktır. Hicretin 21. yılı yer Suriye'nin Humus şehri. Aşere-i bu topraklarda ayak izi bulan, bulunan Said İbn Zeyd Duymuş ki Halit hasta, yatakta Halit, Halid'i ziyarete geliyor.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 Develer gibi öleceğim. Allah'a şehit olarak gitmediğim için bu gözyaşları diyor. Takvim, takvim. O bir şehadet aşı, şehit gibi yaşamış. Ama şehadet nasip işi, Allah ona nasip etmemiş. O gözyaşları içerisinde, Sayit İbni Zeyd'in de şehadetiyle, vasiyetini yazdırıyor 35 savaş kazanan bir komutandan bahsediyorum size Şam'ı, Bizans'ı Suriye'yi, Lübyan'ı Ürdün'ü El Cezire'yi diz çöktüren bir komutandan bahsediyorum size yaz diyor katibe yaz vasiyetimdir bıraktığım mal Hazreti Ömer'e gönderilsin malın Neyi sultan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 Şimdi ben beş tane size cümle emanet edeceğim. 21. asırda Halid'in fethettiği topraklarda nasıl Halid olunur onu size anlatacak, onu size gösterecek beş cümleyi size emanet edeceğim. İnşallah alacaksınız bunları ve bunların muhasebesini yapacak, bunun gereklerini yerine getirme adına gayret içerisinde olacaksınız.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 Adıyaman, Saffan İbni Muattal'ın arkasında yürüyecek. Kıbrıs, Ümmü Haram'ın arkasında yürüyecek. Çorum, Amr İbni Madikerb'in arkasında yürüyecek. Antep, Cerir İbni Abdullah'ın arkasında yürüyecek. Ya sen, ya sen ey Diyarus sahabenin evladı, sen kimin arkasında yürüyeceksin biliyor musun? Herkes size imrenecek.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 İman ettiğiniz o peygamber Gel gel 14 asır sonra Halid'in tohumunu Zayir etmeyen mücahit deyip Sizin alnınıza bir öpücü kondursun Yarın Muhammed'in sofrasında Resulullah'ın sofrasında Sahabenin sofrasında Buluşma duasıyla hepiniz Allah'a emanet ediyorum Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. santıran Hüseyince dilenim Zeynep gibi haykıran kellibel diyarı Diyararı çileteş Di bekir Hüseyince dinenim Zeynep gibi haykıran keime geçti idam sehpalarında zulme karşı durdular ametçi yarlarında idamlara yürüyen kahraman diyar beki zulme karşı durdular ametçi yarlarında idamlara yürüyen kahraman diyar beki Kesimmekiyiz, ezilen maslumların kurtuluşu Peygamber sancağından kopmayan diyar bekir Ezilen maslumların kurtuluşu mekiz. Peygamber sancağından kopmayan diyar bekir.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 işte hazar nefreti bun, hazar ek sahabibi bun, be aşka be kumbeli bun, xuberdan doğra amet, leşkerin vakte irbağ, geçola bu kumandar ya iyz, hatın şbuvet haamet, hatın şbuvet haamet. se abi bu eş kapım be bu kuberi dondora amet kuberi leşkerin vakterin şi çala Erda inca bu kumanları yaz Haici bu fet ha İyaz, mu azun sa'id halide kurre wali sabir kirin wan adid bersuru deriye ummet yaz mu azun sa'id halide kurre wali sabir kirin wan adid bersuru deriye ummet Ses be doğdun ketin ovabajarda bir dest bir dest kızdine amen şirin dilaver izin arat be ekber fetihlerine Bu da pişti hicret ta İslamiyet denge Kur'an hidayet bilindi bu yel amet bu da pişti hicret ta İslamiyet denge Kur'an hidayet bilindi bu yel amet bilindi bu amet Süleyman'ı biz tuhaf sahaban, şehit bundan Selucan bu ne şerefa bu ne şerefa amel. Bu an şehida rahmet, riyah hakkı adalet, dini izlem bereket, azabu yel amel. Ahle Müslüman ban azize Şahban Şibire kintiz zaman layiqi on be amet vadar ya hikve vekir İslamu İslam kir Millet ciddi kabul kir Diyar be kir amet Diyar be amet